Leandit'ten Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, Açık Radyo'dasınız. Harçtan Sanat programında ben programcınız Çeleng. Bugün bir sanatçı konuğum var. Dilek Winchester. Rica hoş geldi. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, buluşma sebebimiz Almanya'da, Hamburg kentinde, Kuntas Hamburg'da açılacak bir sergi. Ee, pandemi dönemiyle yurt dışında pek çok proje iptal olurken, keza Türkiye'de de pek çok sanat mekanı uzun süre kapalı kalmışken, e, yurt dışında Türkiye'den sanatçıların da dahil olduğu bu ölçekte, uluslararası nitelikte çok da ilginç bir kavramsal çerçeveye sahip bir serginin açılmasını gündeme almasam olmazdı. Ee, Dilek Winchester bir sanatçı, çizgiyle, Çalışmaları, değil çeviri, edebiyat, tiyatro, sözlü, tarih ve duyguların ifade biçimine odaklanıyor. Aynı zamanda bir akademisyen uzun yıllardır öğretim üyeliği de yapıyor ve küratöryel olarak da bakış açısına sahip bir isim. Bunu bu sergide de göreceğiz. Serginin küratörlüğünü Kunsal Hamburg'un direktörü Katya Schröder üstleniyor. Evet ama serginin kavramsal çerçevesi sanatçı direkt Winchester'a ait. Dolayısıyla serginin çıkış noktasından ya da kavramsal referanslarından da dilekle bahsetmemiz mümkün olacak. Direkt çok teşekkür ederim öncelikle katıldığın için. Ben teşekkür ederim güzel davetin için Çelenk. bahsedeceğimiz sergi Hamburg'da, Konsanst Hamburg'da 18 Eylül'de bir basın buluşması ve açılışla başlıyor. Resmi tarihleri 19 Eylül 22 Kasım başladı. The Futureless Memory, evet. Direk program öncesinde konuştu. Geleceksiz Anı gibi çevirmek daha doğru dedi Dilek. Ama evet, gireyim. Yani bu başlık ve aslında serginin kavramsal çerçevesi Baumit ve Volkan'ın yani Kıbrıs kökenli e, bir psikiyatristin metinlerine referans veriyor ve serginin kavramsal çerçevesini de ortaya atan isim olarak sen bu yazılardan nasıl etkilendin ve bu The Futureless Memory, bizim geleceksiz anı belki hafıza gibi çevirmek, Türkçeleştirmek isteyebileceğimiz bu başlık ve serginin esin kaynağı, referans noktası olan bu metinleri bize biraz anlatır mısın? E, tabii, e, kavram dediğin gibi Vamuk Volkan'ın üzerine yazdığı bir kavram. Vamuk Volkan e, zorunlu göçe maruz kalmış pek çok kişiyle dünyanın çeşitli yerlerinde çalışmış bir e, psikiyatrist. Bu ortaya attığı kavram da e, zorunlu göçe maruz kalmış insanların e, kayıplarına dair olan bir kavram. Geride bırakılan kişiler, yerler, deneyimler, varoluş hali haliyle yeni vardıkları Başka yerdeki e, durumları arasındaki nasıl bir ilişki kurduklarını bir, bir şekilde açıklıyor. Hani bir e, kayıp yaz ve bununla nasıl ilişki kurduklarına dair önerdiği kavramlardan biri. Böyle düşününce de aslında hani e, sergide hem arşiv malzemeleri yer alıyor, e, hem de güncel sanat eserleri yer, yer alıyor video enstelasyonlar ses enstelasyonları yani ortak bir araya getirdiği noktada bu geride bırakılanla nasıl bir ilişki kurulduğuna dair fragmantel bir okuma diyebiliriz. E, bu buluşma nasıl gerçekleşti diye sorsam sana yani herhalde bu senin zaten okuduğun, araştırdığın e, bir bir metinde bir alandı ama hani Konsanst Hamburg Laboratürü nasıl gelişti? Oranın direktörü Katja ile bayağı bir entelektüel bir işbirliğine de girişmiş oldunuz tabii. Sen sanatçı olarak çalışmakta evet. da yer alıyorsun. Onların arşivlerinden yararlanırken başka arşivler de devreye giriyor. Başka sanatçılar da davet ediliyordu, ediliyor. Türkiye'den ve yurt dışından birazdan onları detaylandırırız. Evet. Ama hani bu Konsanst Hamburg Bu da bu serginin olması ile ilgili süreç, bu diyalog nasıl gelişti? Biraz onları da bahseder misin? Aslında daha önce Katya ile çalışma şansı ıı, olmuştu. Zeynep Öz'ün küratörlüğünde bir Münster'deki Kunstverein'de yapılan bir sergiye katılmıştım. Daha sonra da diyalogumuz hep devam etti. En sonunda bu Salt'ta 2015'te yaptığımız Şam'da Kayısı Fanzin Projesi üzerine konuşurken biraz gelişti bu sergi. O sergide de eş küratörlük yapmıştım. Ee, ve yine göç üstüne bir sergiydi. Belli meseleler biraz kafama takılmıştı. Biraz daha açmak istemiştim. Zaten sergiden sonra da okumalarımı yapıyordum. Böyle birkaç şeyin yan yana gelmesi önemli oldu. Örneğin Katya'nın davetini yaptığı dönemde E, Kader konuğun Erik Ağarbak üstüne olan şahane bir kitabı var. Onu okuyordum. Bir yandan da e, Francis Allison e, bir dokümanta, evvelki dokümantada sergilenen işinden bir A4 sayfa gözümün önünde bulunuyordu. Bu A4 sayfada da 1943'te pek çok sanatçının dünyanın nerelerine, nasıl, ne şartlarda dağıldığına, dair e, ne şartlarda ürettiklerine, yaşadıklarına, savaşın etkilerini nasıl yaşadıklarına dair bir çok sade ama çok çok güzel bir e, metin bazlı işi. Bu Dokumenta, ikisi... Çok hı. Anlamlı araya girmiş oluyorum ama yani Dokumenta'nın düzenlendiği ve Dokumenta'nın kurulduğu Kassel kenti, Almanya'nın bir başka kentinde... Maalesef 2. Dünya Savaşı'nın ve Nazi döneminin kötü anılarıyla, travmalarıyla dolu bir kent. Yani pek çok sanatçının, entelektüelin ve hani pek çok e, Nazi Almanya'sının istemediği kişilerin diyeyim, gönderildikleri e, ve bu travmalarla yaşayan, üstelik Nazi sanat anlayışının, o baskın sanat anlayışın tarifinin de empoze edildiği önemli bir coğrafya. Dolayısıyla dokümanda da Fransız Alice'ın bu işinin o dönemde gösterilmesini özellikle değerli bulmuştum. Sen de sergide zaten davet sanatçılardan da biri Fransız Alice şu anda. Evet, evet. Bu bahsettiğim işi sergiye da dahil edebiliyoruz. Son derece de mutluyum bu bakımdan. Ee, yani hani e, pek çok aslında hani böyle bir dolu... Fragman var ama hepsi bir şekilde yerine oturuyor sergide. Ee, bunun gelişimini izlemek de ayrıca yani küratörel deneyim olarak da çok ilginç oldu. Ee, ama mesela Frances Aleyhis'in bu bahsettiğim son derece sade ama çok etkili metninde Kurt Schwitters'a dair de bir cümle vardı. Kurt Schwitters'ın ünlü Merz Bağası um, Hanover'da bombalan Kurt Schwitters e, Ali Isengar metnine göre Norveç'te benim araştırmalarıma göre Lake District'te İngiltere'de hmm. e, ama sürgündeyken e, bu haberi alıyor. Sergide yer alan benim çalışmam da bunun üstüne aslında tamamen bu deneyim üstüne ve Ali Isengar e, metninin tamamen tetiklediği bir merak üstüne ilerlememle oluştu diyeyim. Hmm. Bütün sergide benzer bir şekilde gelişti aslında. Ee, ama serginin en önemli özelliklerinden bir tanesi e, sanatçılar ve akademisyenleri yan yana getiriyor. Ee, onların deneyimini, üretimini ya da yaşantılarından belli fragmanları yan yana getiriyor. Ee, örneğin Haymatlos akademisyenler arasında hani İstanbul için çok da hani önemli sayılacak belli anahtar, bütün Türkiye için önemli sayılacak belli anahtar isimler yer alıyor sergide. Bunların arş, arşivlerden tarihi bir takım evraklar ve de hani çizimler yer alıyor. Bunlar arasında da Eric Arbach var, hmm. e, Turgut Fuchs, Alfred Halebron e, var. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi'nin arşivlerinde Turgut Fuchs arşivinden bazı mektuplarından örnekler, eskizlerinden örnekler yer alacak. Erik Eric Beyke Bey'de gerekir. Yani 1930'lu yıllarda ben de programdan önce baktığım için spesifik söyleyebiliyorum. 1904'de gelmiştir İstanbul'a gelen özellikle Nazi, Nazi Almanya'sından kaçarak gelen bir seri entelektüel çoğunluğu da akademisyen olarak çalışmıştır Türkiye'de. Onlardan biri Almanca ve Fransızca edebiyat üzerine uzmanlaşmış bir isim. Sen yani onların bir yani Boğaziçi Üniversitesi'nin arşivindeymiş materyaller. Mesela senin herhalde bulup çıkardığın önerdiğin şeylerden arşivlerden biri oldu diye tahmin ediyorum. Evet, evet. Ben yani Katya'ya önerdiğimde o muhakkak hani böyle şey bir, bir şeyleri muhakkak sergiye dahil etmemiz için çok şeydi, bayağı heyecanlı özlüydi ve. Yani sağ olsunlar gerçekten şey e, ilginç bir şeyler bulmamız için de ellerinden geleni yaptılar. Benim seçtiğim şey mesela hani pek çok yani arşivde o kadar çok şey var ki yani başlı başına bir sergi yapmak mümkün. Arşivde... Eşit. Çevirileri var Furs'un, mektupları var, ders notları var ve yüzlerce enfes çizimi var. Yağlı boya tabloları, sulu boya tabloları, gezi notları, hani günlükleri. Ee, bunlar arasında e, biz şunun üzerine Sait Faik Abasyanık çevirisi, iki çeviri eklemek istedik sergiye. Biri Kaşık Adası, bir de Kınalı Kınalıada'da bir ev çevirisi. Ee, bunları da Furs'un yaptığı, gündelik hayatı resmettiği eskizleriyle Eşleştirdik. Böyle. Harika. Yani sergide zaten bir sanatçı listesi var. Şimdi önümde liste olduğu için ben oradan okuyayım. Belki daha rahat olur. Bir de remembering olarak adlandırdığın, biraz önce aslında açıklamıştı oldun. Yani onları andığın bazı akademisyen Haymat Bos ya da değil. Ama bu tam da bu konuyla ilişkili. Akademisyen ya da yazar, entelektüel ya da sanatçılar da söz konusu hepsinin tabii ki sürgün konseptiyle, bu meseleyle bir şeyi var, bir ilişkisi var. Biraz daha birkaç örnek üzerinden onları açarız. Ama sanatçılar az önce gündeme getirdim Francis Ellis var, Eda Aslan ve Dişat Aladağ var, Halet Barahek var, Era Büyüktaşçıyan var, Ergin Çavuşoğlu var. Nadia Cristidi var, Balca Ergener var, birazdan ondan da bahsederiz. Michaela Melian var, Judith Raun var, Samara Salam ve tabii yine Black Winchester sanatçı listesinde de var biraz önce bahsettiğin şeyle. Remembering'de ise bir seri görsel sanatlarla çok hemhal olmuşların diğer disiplinlerle çok ilgileri yoksa spesifik olarak belki tanımayabileceği de isimler ortaya e, çıkabiliyor. E, orada özellikle değinmek istediğim başka isim ol olabilir mi? Mesela yani tabii ki sanatla uğraşan herkesin bildiği Gustav Kurbe var. E, hemen oradan da başlayabiliriz. Balca Ergenel'le onların sanki böyle bir ruh e, şeyi var. E, ruhdaşlığıyla o iş oldu. Evet. E, Balca Gustav Kurbe'nin sürgünde geçirdiği son dönemiyle ilgili bir e, çalışma yapıyor sergi için. E, Courbet Paris komünü sonrasında hayatının geri kalanını İsviçre'de sürgünde geçiriyor. Paris'teki atölyesine ve koleksiyonuna el konuyor. E, çünkü komün süresinde Vendome kolonunun yıkılmasından sorumlu tutuluyor. Paris'ten pek çok komünar gibi İsviçre'ye kaçıyor. Malca da İsviçre'de yaşıyor bu arada değil mi? o? Malca evet İsviçre'de yaşıyor. Bu son yani bayağı ilginç bir çalışma olacak aslında yani bir fotoğraf ve iki videodan oluşuyor. Kurban'ın Sütre'de izini sürüyor diyebiliriz bu çalışmasında. Ya, bir, biraz evveliyatını da bildiğim sürece yayılmış e, bir çalışma daha var. Eda Aslan, Deşhat Aladağ'ın ikili araştırması, çalışması, süreci diyeyim. Çünkü hakikaten gelişmekte, dönüşmekte olan bir e, proje, farklı ayakları olan Ee, onun içeriğinden bize bahsetmek ister misin? Hafıza meselesiyle de doğrudan bağlantısı var. Evet, İstanbul Üniversitesi'nin Botanik Bahçesi ile ilgili bir ses enselasyonu yapıyorlar. Bu e, bahçe ilk kurulduğunda e, dünyanın dört bir yanına e, dört dilde e, bir e, mektup yazıyor. Heilbron ve etrafındaki akademisyenler tohum istiyorlar bu mektuplarla dört dinde ve geri yollanan tohumlar da bu botanik bahçesinin kurulumunda son derece önemli oluyor. Ses enstelasyonu bunu ele alıyor ve belli dia, bir diyalardan elde edilen bir bahçeden gelen bitkilerin görüntüleri de bu enstelasyona eşlik ediyor olacak. Ama epeydir üstüne çalıştıkları bir proje biz sadece çok küçük bir e, bölümünü gösterebiliyoruz. Evet bir yayına da dönüşmesi planlandı manifoldla da ya bir iş var. Ben de biraz daha oradan da aşinaydım. Ee, peki kendisi de e, Bulgaristan kökenli olan ve Londra'da yaşayan bir sanatçı da var. Sanki öyle olması hiç şart değil ama sanki bazı sanatçılarda böyle kendilerinin durumuyla durumu da serginin kavramsal çerçevesiyle böyle paslaşan kendi kişisel hikayelerinin de onunla örtüştüğü bazı noktaları da e, hissetmeden geçemediğim için vurguluyorum. Ee, evet. Elbette Galeriye hoşalın diyorsun değil mi? Evet benim çok e, sevdiğim bir işine yer verebiliyoruz sergide. Son derece bölümümden dolayı Liminal Crossing adında. E, aslında evet kendi ailesinin hani e, göç deneyimine de referans veren bir iş. Bulgaristan ile Türkiye sınırı arasında bir piyanonun o gri alanda itilmesi, itilerek bir sınırdan diğerine geçirilmesinin yeniden canlandırılması söz konusu bu videoda. Evet kişisel hikaye referanslı ama bir yandan da hani piyano, piyano işi erginin farklı işlerinde de yeniden yeniden hani o piyano meselesi kendini gösteren, tekrar eden bir şey. Onun izini takip etmek de son derece ilginç bence ben en en en başından beri gösterilmesini çok istediğim hatta akşamda kayısı için de önerdiğim ama e, gerçekleşmeyen bir enstalasyon. Hep tabii Türkiye'den daha aşina olduğumuz isimlere de insanın e, aklı gidiyor. Hera büyük taşıyan da çalışma pratiği anlamında sanki bu sergide olmazsa olmaz isimlerden e, biri Gibi geliyor. Hera nasıl ya da hangi işiyle sergide? Hera ile ortak yaptığımız İvi Stangali üzerine olan bir fanzin var. Yine bunu da Şam'da Kayısı sergisinde sergilemiştik. Ortak çalışmamız yer alacak ama İvi Stangali'nin anısına yaptığımız bir çalışma bu. İvi Stangali, Bedrah Meyuboğlu'nun öğrencisi ve asistanı, onlar grubunun da kurucu üyesi. Ancak 1964 sürgünlerinden de biri, sınır dışı edilen 12 bin sürgünden biri olarak Atina'ya zorunlu göç etmek durumunda kalıyor. Ee, akademideki hani canlı sanat üretimi e, ve sanatçıların arasında olmasından sonra Atina'da oldukça zor koşullarda hayatına devam ediyor. Onun kitap, e, kitap kapağı, kapak tasarımları ve illüstrasyon ...larına yer veriyoruz sergide. Bir de Hera ile yaptığımız panzinde de Becri Rahmi'ye yazdığı bir mektuptan e, fragmanlar var. Bu fragmanlar İlyada'dan fragmanlarla yan yana geliyor. İvi'nin anısına, onu hatırlamak adına böyle bir çalışma yaptık. E, bir de aslında ek olarak da İvi Stangali'nin bir resmini de bu sefer dahil edebileceğiz sergiye. O bakımdan da son derece mutluyum. Yağlı boya küçük bir tablo, kadın portresi olan bir tabloyu dahil ediyoruz. Keşke görebilsek diyorum bütün bu anlattıklarından yani üzerine okumak da tabii ilginçti. Ama dinleyiciler için buradan bu vesileyle hatırlatmış olayım. Eğer yolunuz bir şekilde Almanya'nın Hamburg kentine düşerse 18 Eylül'de basın toplantısı açılışı vesaire yapılmak üzere 19 Eylül 22 Kasım 2020'ye kadar Kunsthaus Hamburg'da Gezebileceğiniz, okuyabileceğiniz, hissedebileceğiniz bir sergi var. Ada The Futurless Memory. Bugün hariçten sanat programında, açık radyoda, Lake Winchester'la bunun hakkında konuşuyoruz. Ve sergine, sergiye eşlik eden bir kamusal program da var. Belki kalan son 5-6 dakikamızda bundan da bahsetmek mümkün olur. Şimdilik sanki mekanda gerçekleşecek gibiler ama kim bilir belki Almanya'ya gidemeyecekler içinde çevrimiçi dinlemek de mümkün olur. Bir kısmı Almanca gerçekleşecek. O yüzden belki sadece Almanca bilenlere hitap edecek vesaire ama yine de bu kamusal programın serginin kavramsal çerçevesini tamamlayıcı, zenginleştirici bir yanı var. O yüzden vurgulamak istiyorum. İlki hemen serginin açıldığı Gün Yani 19 Eylül Cumartesi, e, Mikaela Melian, e, Judith Raun ve Balca Ergener e, sonrasında biraz önce e, gündeme getirdi Dilek, Nişat Aladağ bir konuşma yapacak. Bu The Garden of Not Forgetting. Üzerine 5 Kasım'da 12 Kasım'da şimdi bunu soracağım mutlaka Profesör Doktor Burcu Doğramacı bir konuşma yapıyor ve kapanışta finisaj dediğimiz bizim sanat langajında 22 Kasım itibariyle Dilek sen yine orada olmayı planlıyorsun umuyorsun şu aşamada diyelim. Bu eşlik eden konuşma, söyleşi, programı hakkında neler söylemek istersiniz? De. Özellikle de hani Burcu Doğramacı'yı özel olarak merak ettim. Eminim onun katkısı çok değerli olacak. Burcu Doğramacı Almanya'da yaşayan ve Haymatlos Los Akademisyenleri de konu olarak inceleyen bir akademisyen. Konuşmasını ben de son derece merak ediyorum. Maalesef orada olamayacağım. <gülüyor> Ama yazdıklarını takip ediyorum tabii ki. Okey. Peki, yani bu bu programı bir şekilde takip e, etmeye çalışacağız. Sergiyle ilgili bir e, yayın, kitapçık, öyle bir şey planlıyor musunuz? Ya da sen onu söylerken ben web sitesini de vermiş olayım bakmak isteyenlerin için. Kunsthaus Hamburg.de, gibi. D-E harfleriyle aslında web sitesinden hem kamusal program hem sergiyle ilgili daha fazla bilgi elbette alınabilir. Herhangi bir yani yayın açısından bu kadar arşivden yararlan. Evet bir hani proje diyeyim. <gülüyor> sergi demek bile hani o anlamda şey e, kalıyor. Böyle bir yayın heyecanı var mı? Ee, sadece işleri açıklayan, çünkü gerçekten son derece gerekli bir şey bu kadar detaylı e, malzemenin olduğu bir sergide. Sadece işleri açıklayan, sergiye eşlik eden küçük bir yayın demeyeyim ama küçük bir broşür olacak. Evet. Ama serginin içinde epey bir okunacak takip edecek malzeme de tabii ki var. Peki harika. Son sorum da şu olsun, yani seninle de kişisel olarak çok alakası olabilecek bir bir yanı olduğunu şöyle düşünüyorum. Sen de uzun yıllardır, herhalde 7-8 yıldır öğretim üyesi olarak da çalışıyorsun aynı zamanda. Yani Bir akademisyensin, bu Haymatos akademisyenlerin yaşamı, arşivi, bıraktıkları bütün bunlara bakarken... Türkiye'nin dünyanın içinden geçmekte olduğu dönemde sana bütün bunlar kendim bir akademisyen olarak neler hissettirdi? Belki birkaç şey böyle kişisel bir şey de olacak ama ondan bahsetmek istersen çok merak ederim. Aslında bu dönemde hepimiz için hayatlarımızın ne kadar kırılgan olduğunu gün be gün yaşıyoruz. O bakımdan sanırım Hani gerekli ve önemli bir sergi. Ee, bugünü anlamak açısından da ee, hani geçmişten bir ders çıkarılır falan öyle bir şeyin doğru olduğunu kesinlikle zannetmiyorum. Ama ilginç bir biçimde çok böyle yani sergide çok farklı dönemler, çok farklı coğrafyalar yan yana geliyor. Ee, ama belli e, duygular en temelde paylaşılıyor ve bugün de pek çok kişi için nasıl diyeyim? bugünü tanımlayacak pek çok duyguya da yer var e, sergide e, ama benim için en önemli olan noktada tüm bu hani farklı coğrafyalar ve farklı zamanları bir araya getiriyor ve şey e, şansı yok hani e, zorunlu göç başkasının maruz kaldığı e, e, ve hani bizim hayatımızın dışında olan bir şey değil hepimizin e, gayet de kırılganlığıyla işin içinde olduğu kaygan bir zemin buna referans veriyor aslında Çok teşekkürler. E, süremizin sonuna geldik. Ben bir neyi konuştuk onu özetleyeyim. Direkt Winchester. Çok teşekkür ederim öncelikle. Hem e, sanatçı hem de bahsetmekte olduğumuz The Futureless Memory adlı serginin kavramsal çerçevesini de ortaya atan bir isim. Serginin küratörlüğünü Katja Schröder yapıyor Kunsaz Hamburg'un direktörü ve 22 Kasım'a kadar ziyaret etmeniz mümkün Kunsaz Hamburg'da diyerek kapatalım. Evet biz çok. E, spesifik olarak bütün sanatçı işlerinden bahsedecek vaktimiz olmadı. Biraz Türkiye'den de aşina, dinleyicinin de aşina olabileceği isimlere de baktığımız için çok Türkiye referansı da olmuş oldu ama serginin kavramsal çerçevesinde, metinlerinde de var. Sen de gündeme getirdin. Aslında New York'tan Meksiko City'ye, Sofia'dan İstanbul'a, Atina'ya, Almanya'nın farklı yerlerine, Şam'a, pek çok coğrafyada bu konu nasıl ele alınmış, nasıl referanslar var o anlamda farklı Kuşaklar, farklı coğrafyalar, farklı disiplinler, farklı pratikler aslında birbirleriyle, arşivsel materyallerle ya da güncel sanat işleriyle bir arada bu sergide. Eklemek istediğim bir şey olur mu Dilek? Evet, bu kadar. Çok teşekkür ederim şahane davetin için. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere öyleyse. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hariçten Sanat, Gezegenden Kültür Sanat Haberleri Hazırlayan ve sunan Çelenk Vapra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.